Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا شريك الله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 Değerli Kardeşlerim Ebu Zekeriya İmam Ennevevi'nin Riyavus Salihin adlı hadis derlemesini, hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. En son giriş yapmış olduğumuz ve girizgah yapmış olduğumuz bab hangi babtı? Kim hatırlıyor? Evet, evet. Bab-ül evet. ve Tevekkuli. El Yaqin ve Tevekkul. Ancak buraya girmeden önce derslerimizin genelde başlamadan önce okumuş olduğumuz Hutbe-i okurken, o Hutbe-i son bölümünü şimdi biraz önce okurken aklıma dün yapmış olduğum bir konuşma geldi. Bir kardeşimizle internet aracılığıyla bir konuşma yaptık. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hutbe-i hacenin sonunda diyor ya فَاِنَّ أَصْلَقَ الْحَد۪يهِ <اللّٰه> kitabullah Aleyhisselatü Vesselam hutbelerinde vaazlarında, nasihatlarında ashabına bir söz, bir sohbet tevcih etmeden önce bu hutbeyi okurken çok önemli konulara değiniyor. Bunlardan bir tanesi de müminin ayaklarını dini konusunda yere çivileyen yere sağlamca bastıran bir konu. Bu da Allah'ın kelamının, sözlerin en doğrusu olduğu vurgusu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Fe inne astaqal hadisi kitabullah." Sözlerin en sadıkı, en doğrusu Allah'ın kelamıdır, Allah'ın kitabıdır. "Ve hayral hadiy -hedi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem." Hidayetin tutulacak doğru yolun Doğru yola götürecek yolların en hayırlısı hedy Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi yoldur? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tuttuğu yoldur. İnne hâza sabili. De ki bu benim dost soruyorum. Ed'u' ilallah. Ben ne yaparım? Allah'a davet ederim. Ana ve ben ve bana tabi olanlar da Allah'a davet ederler. Ala basira. Ne üzerine? Basiret. basiret üzerine. Bakın bu hutbe-i hacede ve ilgili Kur'an-ı Kerim'de bizim zikretmiş olduğumuz alimlerin zikretmiş olduğu ayetlerde sevabit denilen, kişinin ayaklarını dininde sabit kılan, kişiyi dininde basiret üzere kılan, onu aydınlık bir yol üzere kılan neler var? Önemli işaretler var, önemli nasihatler var. Buradan biraz sonra bir yere geleceğim. Bana bu hutbe-i biraz önce okurken bu hutbe Hacı bana bunları hatırlattı. Ve tekrardan önce kendi nefsime sonra siz kardeşlerimize bu nasihati bu öğütü vermek istedim. Aleyhisselatü Vesselam yolların en hayırlı yolunun kendi yolu olduğunu söylüyor. Allah'ın kelamı en sadık kelam, en doğru kelam Allah'ın kelamı olduğunu ifade ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz meşhur hadislerde ortadan bir dost doğru çizgi çiziyor ve yanına birçok çizgiler çiziyor. Diyor ki bu yoldur, Allah'ın yoludur. Bunlar ise nelerdir? Yollardır. Sonra bu ayeti okuyor. Bu benim dosdoğru yolum. Bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyumuyor. Yani müminin karanlıkta ne yaptığını bilmeyen bir insan gibi sağa sola çarpmadan yürümemesi için ona gerekli olan her şey ona gösterilmiş. Eline el, el feneri değil böyle projektör verilmiş. Deniyor ki mümine yolun karanlık da olsa, bidatler çoğalsa da, sapıklıklar çoğalsa da şirke götüren, şirke çağıran davetçiler olsa da ki Aleyhisselam, bunlar yollardır ve bu her yolun üzerinde ne vardır? Davetçiler vardır. Bu her yolun üzerinde davetçiler var. Ama ey selefi olan ey Kur'an'a ve sünnete sahabenin yoluna tabi olduğunu söyleyen kardeşim, bil ki senin elinde bu karanlık yolda daha yürürken neyin var? Projektörün var. Yolunu aydınlatan geceni aydınlık yapan bir nurun var elinde. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu yolda yürürken dikkat etmeniz gereken hususlar var. Bunların en başında da neler geliyor? Bidatler geliyor. Dinde çık sonradan çıkarılan. Her şey bidattır. Bu şirk de olabilir. Şirk de olabilir. Normal günlük yapılan amellerde, ibadetlerde olabilir. Çünkü şirk de Allah'ın dininde sonradan çıkarılmış dedi bir bidattir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ve inne şerrel umuri muhtesatuhâ. İşlerin en çirkini, en kötüsü sonradan çıkarılan her şeydir. Bir adına dine yamanan dinden olduğu söylenen her şey işlerin en şerlisidir, en kötüsüdür. En şerr-i umûri muhdesâtuhâ ve kullu bid'a. Her sonradan çıkarılan peygamberden sonra, ve onun asabından sonra yaşanmış olan altın çağdan sonra çıkarılan ve dine nispet edilen şey nedir? Bid'attır. Ve her bid'at enne kullu bid'atin dalâlet dalalettir, sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar. Ve her sapıklığın kişiyi götüreceği yer ateştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu itikattan, akideden, tevhidden, amellerden sapan insanın varacağı sonuç nokta neresidir arkadaşlar? Ateştir. İlk başta insan küçük olarak gördüğü şeylerle bu yola koyulur. Ama bu küçük olarak görmüş olduğu şeyler Eninde sonunda onu nereye götürür? Çok büyük inanışlara, itikadlara götürür. Bunlara neden söyledim? Dün bir kardeşimizle görüştüm. İnternet üzerinden. Çevresinde olan bazı insanlardan bahsetti. İşte dedi burada insanlar var ki Kur'an-ı Kerim'deki Rasul kelimesinin Rasul kelimesinin Peygamber ve Nebi ve Peygamber yani Rasul elçiden başka manalara da geldiğini alimler için de söylenileceğini bu sebeple de kendisinin de bir Resul olduğunu söyleyen insanlar var dedi. Benim yaşadığım bu bölgede. Dedi bunu bana biraz açıklar mısın? Kur'an-ı Kerim'de nasıl? Hangi manalarda geliyor? Sonra biraz daha konuştuk dedi. Bunlar inanıyorlar ki müminlerin günahkar olarak günah işlemiş, büyük günah işlemiş ve cehennemi hak etmiş olanlarının cehennemden çıkmayacağını söylüyorlar. Böyle itikadi görüşleri var. Yanlış itikadi sapmalar var. Bunlara ne demeliyim? Bunlarla ilgili biraz bilgi verir misin? Ayrı bir grup var ki dediği bunlar İsa Aleyhisselam'ın ve Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamet alameti olarak yeryüzüne gelmeyeceğine inanıyorlar. Gerçekten o kardeşe de bu, bunu söyledim. İnsanlar bugün özellikle bu çağda, bu dönemde, bu saatte öyle kaygan bir zeminde seyir ediyorlar, hareket ediyorlar ki her an için tepetakla olmaları An meselesi. Sevabit dediğimiz, ayaklarını yere sağlam basacak, basmalarını sağlayacak olan, ayaklarını yere sağlam bastıracak olan, ellerindeki o projektörü ne yapmışlar? Bir kenara bırakmışlar. O gecenin zifiri karanlığında son sürat giden araç misali ne yapıyorlar arkadaşlar? Böyle hızlı bir şekilde sağa sola çarpa çarpa gidiyorlar her bir yere çarptıklarında, her bir cemaate bulaştıklarında, her bir hocaya kulak verdiklerinde hasar görüyorlar. Akidelerinden bir şeyler alınıyor. Bakmışsın bir yere bulaşmış, kaderi inkar ediyor. Bir yere bulaşmış, hadisleri inkar ediyor, sünneti inkar ediyor. Bir yere bulaşmış, kabir azabını inkar ediyor. Öyle bir hal almış ki, yolunmuş tavuk gibi. Nasıl yolunmuş tavuk? Çirkin gözüküyor böyle. Artık elinde ne din kalmış, ne diyanet kalmış. Neden? Bu dinin bir sevabıti, temel prensipleri var. Dinin üzerine oturduğu esaslar var. Bunun en başında Kur'an geliyor, Sünnet geliyor, ashabın fehmi geliyor, meneci geliyor, anlayışı geliyor. Ondan sonra bunları anlayan alimler geliyor. Nasıl anlamış bu ümmet, çağlar boyunca bunları? Ama bazı insanlar var ki ne yapıyor? Kendini direkt böyle getirip pat sünneti aşarak, alimleri aşarak, ashabı açarak Kur'an-ı Kerim'e ulaşıyor. Sonra başlıyor ayetleri evirip, çevirip, bükerek kendisinin nasıl anlamasını istiyorsa o şekilde şeytanın ona şekilde anlıyor. Bir de bakıyorsunuz ki dedim ya, her batıl mezhepten, her batıl görüşten ne yapmış? kendine bir şeyler toplamış, bir şeyler almış. Ama hamdolsun dinini ap açık bir şekilde gecesi de aynı gündüzü gibi olan, parıl parıl aydınlık olan bir din üzerinde yaşamak isteyen bazı insanlar var. Sevabit dediğimiz ayaklarını sağlam basarak dinin temel prensiplerine, temel ilkelerine ölçü almış her adımında, tuvalete girişinden çıkışına, kıyamet alametlerine nasıl inanması gerektiğine kadar Allah'ın isim ve sıfatlarına nasıl yaklaşması onları nasıl kabul etmesine gelene dek bakıyorsun ki bir nur üzerine bir aydınlık üzerine bu da ancak nasıl ulaşılıyor buna nasıl nail olunuyor selefin yolundan ashabın yolundan giderek çünkü bizler aleyhissalatü vesselamın bizlere haber vermiş olduğu yol göstermiş olduğu şu hadisi çok iyi biliyoruz. Bu ümmet kaça ayrılacak diyor. 73 e ayrılacak. Biri hariç diğerlerinin hepsi ateşte. Ashabı soruyor aleyhissalatü vesselam. Kim onlara ey Allah'ın Ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Ma ene alayhi yevme bu ashabi. Aleyhissalatü vesselam hemen onlara diyor ki bu kimseler Fırkay-i denilen, ateşten kurtulan kimseler kimlerdir? مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَاَصْحَابِ Benim, bugün yaşamış olduğum din ve sizin yaşamış olduğunuz, ashabımız, o, ashabımın yaşamış olduğu din üzere olan kimseler. allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ediyor. Fatiha'yı okuyoruz. sıra الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diyoruz. Bize dost doğru yolu ilet. Bu dost yol nedir arkadaşlar? Kimin yolu? Biliyoruz biz peygamberin yolu ama peygamberin yoluna uyan onu en doğru anlayanların yolu bu yol. Kim bu yola tabi olanlar? Sırat ellezine en amta aleyhim. Kendilerine nimet verdikleri. Kim o en nimet verdiklerin? Mine'n-nebiyyin. Nebiler. Ve's-sıddîkîn. Ve's-şühedâ da sâlihîn Ve hasunâ ula'ike rafîk. bu kimseler. Aşkabe ayette Allah Teala buyuruyor ki rasule. Rasule? hemen inşaa kırir kim bu rasula tas tutarsa hemen yuşa kırir rasula min ba'de ma tebeyye huda hidayet, peygamberden gelen hidayet doğru yol sünnet ona açıklandıktan beyan olduktan sonra kim ona tas düşerse, akıbeti ne olur hemen onu söylemiyor ardından bir şey daha söylüyor Allah Teala hemen yuşa kırir rasula min ba'de ma huda ve ve uyarsa, gayre sebilil müminin, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa. Burada ne işaret var? Kime işaret var? Ashab'a onların anladığı, onların yaşadığı dine işaret var. Halbuki peygamberin sünnetine ters düşmek başlı başına bir helak edici, mahvedici bir durum. Öyle değil mi? Ama buna rağmen allah Teala diyor ki o sünnet neye göre anlaşılması lazım? O hidayet denilen şey kimin anladığı şekilde anlaşılması lazım? Sebilil müminin. Müminlerin yoluna göre. Sahabenin yoluna göre. Hemen et tabi gayre, gayre sebilil müminin. Cezası ne bunun? Nuvallihi ma tevella. Girdiği yolda onu bırakırız. Bak bugün insanlara herkes bir yola girmiş. Kiminin yolu dikenli, kiminin yolu çamur, kiminin yolu taş olmuş. Nuvallihi ma tevella ve nuslihi cehennem. Onu cehenneme sokarız. Vesaet masira. Ne kötü bir Marış yerine kötü bir sonuç sonuç. Bu sebeple arkadaşlar üzerinde bulunduğumuz nimet, selefin yolundan gitme nimeti, dini kriter olarak kendi kafamıza göre bir yerlerden bir şeylere varmak değil de bu din bize miras olarak nasıl kaldıysa tabi atalarımızdan babalarımızdan değil, ehli sütet alimlerinden. Nasıl kaldıysa onu o şekilde kabul edip o şekilde kalbimizde ak dedi, bağlayıp itikad ediyoruz. İşte arkadaşlar inanın bu çok büyük bir nimet. Bu nimetin kadrini, kıymetini ne yapmalıyız? Çok iyi bilmeliyiz. İnsanlar şu anda savruluyor. En iyi bildiğim, tanıdığım arkadaşlarıma bakıyorum. Gördüğüm ilahiyat okumuş, Kur'an kursu okumuş. insanların bile düşünebiliyor musunuz? Cehenneme girecek olan müminlerin cehennemden çıkması konusunda şüpheye düşebilmiş. Öyle bir ortamda yaşanıyor. İsa Aleyhisselam'ın gelip gelmemesi konusunda şüpheye düşürülmüş. Neden kaynaklanıyor? Bu nubuvvet kaynağından, menbağından, uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Sen ne zaman elinden Kur'an'ı ve sünneti düşürürsen, alimlerin, ehli sünnet alimlerinin yazmış olduğu kitapları düşürürsen, bir kenara koyarsan, onlardan uzak yaşarsan, belli bir süre sonra onları unutur, Onları unuttuktan sonra da artık heva ve şeytanın fitneleri, vesveseleri sana öyle saldırmaya başlar. Öyle gelmeye başlar ki seni yalnız bulunca, tek başına kalınca seni artık ne yapar? Yerinden oynatmaya başlar. Bu sebeple bulunduğumuz nimetin kadrinin kıymetini bilelim. Kulağımızı böyle, aa bu adam da ne diyor acaba? Çok farklı şeyler söylüyor galiba. Bir de bunu dinleyelim. Demeden Elimizdeki şey çok değerli. Bunu böyle herkese sunup gösterebilecek kadar basit ve değersiz bir şey değil. Biz ancak bunu kimden alırız? Ne diyor i̇bn Sirin, Selefin büyüklerinden? Bu diyor dindendir. Senet, isnat, ilmi, hadisi kimden alacağın? Dindendir. Dinin kendisindendir. Dindir bu. O yüzden diyor fenzurû ammen te'ehuzûne dînekum. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin, iyi bakın. Başka bir rivayette لَوْلَ الْاِسْنَادِ لَقَالَ مَنْ قَالَ مَا شَاءَ قَالَ olmasaydı, dileyen dilediğini söylerdi Hani hocalarımız buraya geldi, anlattı bize. Adam bir görüş ortaya çıkarıyor, diyor ki işin vehameti, garabeti, komikliği de burada zaten. Diyor, bu tefsiri bugüne dek Söylemiş bir insan yok. Ben diyor bunu yapıyorum ilk defa. Yani, halbuki ona şunu sorması lazım insanlar. Kimden duydun bunu? Peygambere ulaştır bu duyduğunu. Yukarı çıkar biraz. Yukarı git, ileri git. Peygambere ulaş. Ama adam ne diyor? Bunu peygambere ulaştırmaya gerek yok. Bu yorumu ben buldum. Sanki bu genetik laboratuvar araştırması Oraya laboratora sokuyorsun, bir buluş yapıyorsun, çıkıyorsun, seviniyorsun. Allah'ın kitabı... ...en güzel bir şekilde... ...Aleyküm En doğru bir şekilde peygamberin tefsiriyle tefsir olmuştur. Ashabın anladığı şekliyle tefsir olmuştur. Bu sebeple bu kayıtlar altında... ...bu şartlar altında dinimizi yapmak zorundayız arkadaşlar? Yaşamak zorundayız ki Allah'ın rızasına, rahmetine, cennetine... Nail olalım. Adam rabıta yapıyor. Bunların hepsi aynı. Aklani denilen, akılcı denilen, mutezzire denilen hadis inkarcısı da aynı yerde dolaşıyor. Aynı bataklıkta yüzmeye çalışıyor. Kendini ehli sünnet zanneden tarikatçısı da. Rabıta yapıyor. Yaptığı rabıtaya ne Kur'an'dan ne de sünnetten bir delil bulamadığı için ne yapmaya çalışıyor? Kur'an-ı Kerim'i kurcalayıp Rabıta kelimesine benzer kelimeleri yakaladığı zaman, ha rabıta. Ya ülezzina amen usbiru, iman imaneden sabredin. Sabiru, sabır gösterin. Ve rabitu. <gülüyor> Bak diyor, rabıta yapın diyorlar. Yani durum bu kadar vahim. Durum bu kadar komik. Bu örneği alın, diğer bütün sapık fırkaların hepsini uygulayın. Batıllıklarına, sapıklıklarına ne yapıyorlar? Bu kadar komik şekilde İstidlal, deliller getirmeye çalışıyorlar. Allah bizleri onların e, bu yaptıkları şerli şeylerden muhafaza eylesin. Tevekkülü açıklamıştık arkadaşlar. Yakini açıklamıştık. Bunların hangi manalara geldiğini söylemiştik. Tevekkülün yakine ait yakinin bir ürünü olduğunu semeresi olduğunu söylemiştik. Pişinin yakini arttıkça Allah'a olan tevekkülünün de artacağını söylemiştik. Peygamberlerden örnek verdik. Biraz sonra hadiste de gelecek aleyhissalatü vesselam. Mekkeli müşrikler kovalıyor mağarada. Ebu Bekir diyor ki şayet ayaklarına baksaydı bu adamlar bizi, görecekler. bizi göreceklerdi. Ayaklarına böyle kafalarını biraz eğip şöyle ayağının ucuna baksa peygamberle Ebu Bekir'i görecek. O kadar yakınlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Ebu Bekir'e diyor ki üzülmediyor Allah. Bizimle beraber, yanımızda bize destekçi. Musa Aleyhisselam'ın örneğini gösterdik. Beni İsrail önünde Kızıl Deniz, arkada Firavun. Arkada Firavun yakalandık diyorlar, eyvah diyorlar. Değil mi? Kal felamma tara'al cem'an, qala ashabu Musa inna lemudrakun. Musa'nın dostu, hasta, ashabı ordusu yanında olanlar dedi ki inna lemudrakun. Yetişildi bize, yakalandık. Çepe çevremiz, kuşandı. Musa ne diyor? Önde Kızıldeniz. Derin, engin, arkada firavunun gözle görülme gözle, yani gözün görmeyeceği alanı kaplamış büyük bir şekilde yayılmış ordusu. Musa da, vah, ne yapacağız? Ah, olduk demiyor. Yakin tevekkül. Kelle! Kelle! Asla bizi onlar içemez. Bize onlar abamas kuşatamaz. İnne ma Rabbi, Rabbim benim nedir? Seyeh değil, beni doğru yola ulaştıracak. Bu i̇şte arkadaşlar bu tevekkül yakindir. yakındır. Bununla ilgili <gülüyor> ilk hadisimizi almış, almıştık, Ukkaş hadisiydi, değil mi? Ukkaş ibn Mihsan, anh cennette müjdelenen bu büyük sahabe. Bununla ilgili müjdeyi de vermiştik sizlere. 70 bin tane bu ümmetten azap görmeden ve hesaba çekilmeden cennete böyle doğru girecek insanlar var. Bunların özellikleri neydi? Kim bize hatırlıyor? Kim sayabilir? Şöyle bir tekrarlama olsun. Evet Ömer. Umur lezine Tamam Türkçesini söyle. Kendisine röke yapması istemezler. Ruk, kendisine rükke yapılması talebinde bulunmaz. bulunmaz. Öyle diyelim. İstemezler ayrı. Talep ee, burada bulunmazlar. Evet. Ateşle dağlanmak dağla istemezler. Evet. Uğursuz aynanmazlar. Allah'a tebkü. Ve alâ rabbihimi tevekkülün. Rablerine tevekkül evet. ederler. Bunlar yetmiş bin tane arkadaşlar. Bu ümmette sayıları bu kadar az. Yetmiş bin. Bir tane müjde vermiştik. Bazı rivayetlerde ne dedik? Her... Bir kişiyle beraber ya. 70 bin daha ne var? Böyle insanlar var. <gülüyor> Rabbim bizleri de onla, o kimselerden eylesin. Alemler <gülüyor> yakini üçe ayrılıyorlar. ayrılıyor, ayrılıyorlar. Ne deniyor? İlmel yakin Aynel yakin Hakkal yakin Yakinin mertebeleri var. İlmel yakin biliyorsun ki falanca vadide bir su var. Su. Nehir akıyor. Sana haber verdiler. Dediler ki şu dağın arkasındaki vadide ne var? Nehir var. Sen ilmi olarak bildin ki, yakin olarak bildin ki orada ne var? Su var. Sonra o dağı aştın, vadiye indin baktın ki uzakta ne var? Nehri gördün. Bu ne oluyor? Aynı. Aynı yakin. Gördün. Sonra suya doğru gittin. Sudan şöyle bir içtin. Bu ne oluyor? Hakk'a Yani yakinin de mertebeleri var diyor. Tek bir mertebe değil. Musa aleyhisselam. Bak böyle. Hakk'a yakin. Biliyor. Rabbi ona yardım edecek. <gülüyor> Ebu Vekir An malının hepsini getiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyuyor. Biliyor ki Rabbi ona ne yapacak? Tevekkül var, yakın var, doyuracak. İmam Nevi Rahimahullah ikinci hadis olarak bize i̇bn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu Bukhari ve Müslim'in ve Ahmet İbn-i Hambel rivayet etmiş olduğu adısını hak ediyor. i̇bn Abbas diyor ki Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle derdi. Allahümme leke eslemtu. Allah'ım sana teslim oldum. Senin huzurunda ben bir kulum, zayıfım. teslimim, Teslim oldum sana. Bütün işlerimi sana teslim ediyorum. Vebike <gülüyor> aamentu. Sana iman ettim. Ve aleyke tu, Ve sana tevekkül ettim. Ve ileyke enabtu. Neydi inabe? Sana tövbe ettim. Sana döndüm. Dönüşüm sana. Ve bike khasamtu. Senin için. Senin adına mücadele ettim. Düşmanlara bu dini ne yaptım? Hüccet olarak ikame ettim. Allahümme inni eûzu bi Allah'ım. Senin izzetine sığınarak. La ilahe illa ent. Senden başka ilah olmadığını bilerek. En tuzilleni. Neye sığınıyorum? Beni koru diyor. İzzetine sığınarak beni sapıtmandan sana sığınıyorum. Beni sapıtma ey Allah'ım diyor. Çünkü hidayet, balalet bunların hepsi Allah'ın Allah'ın nur vermediğine, yolunu aydınlatmadığına kimse ne yapamaz? Femen lem yeç'alillahu lehu nuran fe lehu min nur. Allah'ın nur vermediğine Artık bir nur verilemez. Onun artık bir nuru yoktur. اَمْتَ الْحَيُّ الَّذ۪ي لَا Hiçbir zaman ölmeyecek olan diri, tek diri hay sensin. وَالْجِنُّ insu يَمُوتُونَ İnsanlar ve cinler ise ne yapacak diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ölürler, ölecekler. Burada da Aleyhisselatü Vesselam'ın tevekkülü var. Sana tevekkül ettim ey Allah'ım. Duasında böyle söyledim. Bu duayı okuyun, ezberleyin. Üçüncü hadis. Yine Ali İbni Abbas İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Al Hasbunallahu ve ni'mel vekil Hasbunallahu ve ni'mel vekil Hasbuna ne demek hasbuna Biz bunu Türkçede de çok söylüyoruz değil mi? Öfkelendiğimiz zaman kızdığımız zaman yaşlılar çok söyler Hasbunallahu ve ni'mel vekil Demek yani Allah bize Yeter Ve o ne güzel Vekildir, tevekkül edilendir, işlerin Emanet edildiği ilahdır, yaratıcıdır ne diyor i̇bn Abbas radıyallahu anh? Diyor ki قالها İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem hine ulkiye fin İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında ne diyor? Hasbunallahu ni'mel vekil. Tabi İbrahim aleyhisselamı kavmi ve kavminin içinde babası da var. Babasıyla birlikte bütün kavmi. Diyorlar ki قالوا harrikuhu Haydi İbrahim'i ne yapın? Ateşe atın, yakın. Ve böyle yaparak ilahlarınıza yardım edin. Ne kadar aciz bir durum değil mi? Tabi İbrahim Aleyhisselam da hasbunallahu ni'mel vekil karşısında koca bir kavim, aşiret, topluluk ve Allah'tan başka gayri onunla birlikte ibadet olunan ilahlar bir kenarda o, ona baş kaldıran bir genç onlarla alay eden dalga geçen bir genç yakılacak ateşin fırlatılacak onların içine konulacak İbrahim Aleyhisselam ne diyor Hasbunallah ve ni'mel Allah bana yeter. Tabii ki var, terekkü var. Biliyor Allah-u Teala'nın onu oradan ne şekilde kurtaracağını nasıl muamud edeceğini Allah-u Teala hemen ne diyor? Ya narukuni berzemeyi selam. Ey ateş! İbrahim'e ne yap? Serin, Serin ve esenlikli evet. ol. Ona zarar verme. Aynı şeyi kim söylüyor? Fekaleha Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas diyor ki aynı sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Ne zaman? Hine kalu ona <gülüyor> şöyle denince. İnnen nase kadı cema'u lekum. Aleyhissalatü vesselama gelip haber veriliyor. İnsanlar sizin için toplanıyor. Hatırladığım kadarıyla Ulus Savaşı'nda. İnsanlar sizin için toplanıyor ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Haber geliyor. Fakşavhum. <gülüyor> Korkun, dikkat edin. Korkutulmaya çalışıyor aleyhissalatü vesselam. allah Teala haber veriyor. Peygamber Aleyhisselatü fazaduhum فَزَادَهُمْ ا۪يمَانًا Bu haber onların imanlarını Anlatır. artırdı. وَقَالُوا dediler ki, حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَلْ لُكِينَ Ne dediler? Allah'a əziyyatağı dediler. O ne güzel vekildir, ne güzel tevekkül edilendir. bir رِوَائَةٍ لَهُ Diğer bir rivayette Bukhari'nin İbn-i Abbas'tan rivayetinde Diyor ki, kâne âkîrûl İbrahim, sallallahu sallam, İbrahim ateşe ne demiş? Hasbiyallâhu, Biz de sabah akşam zikirlerinde kaşar kere söylüyoruz bunu, yedişer kere söylüyoruz. Bu Allah'a tevekkül. Bakın sabah zikirleri, akşam zikirleri, peygamberlerin bu sözleri, hepsinde ibret var. Hepsinde onları aşırı överek ilahlık makamına ulaştıran insanlara bir cevap var. Çünkü neden? Onlar da Allah'ın önünde bir kul. Allah'ın huzurunda bir kul. Ona muhtaçlar. Ona tevekkül ediyorlar. Başlarından dar, sıkıntılı dönemler geçtiğinde tek dayanaklarının Allah olduğunu bilerek bunu ne yapıyorlar? Dile getiriyorlar. Ama şimdi Şeyh Efendiler, tarikat hocaları, Efendi Hazretleri ne deniyor onlar hakkında? Onlar daha güzel. Kınındaki kılıç gibidir. Öldükleri zaman kınından çıkarlar. Daha keskin olurlar. Onlara gidilir. Kabirlerinden yardım istenir. Bazı avanak, dangalaklar diyor ki öldükten sonra kabire gidip ona tefsir okuyacağız. İlim okuyacağız. Öyle değil mi? Bazıları diyor ki hatta hanımınla civa ederken, ilişkiye girerken şeyhini hatırla. Onu aklına getir ki çocuğun da şeyhin gibi ne olsun? Salih olsun. Bunu söylüyor arkadaşlar. kitaplarında da yazıyor bu yani. Top bir şirket kuracağız. Bunu kitaplarında yazıyorlar arkadaşlar. Yani bu içler acısı bir durum. İçler acısı bir durum. Halbuki bakın. İbrahim aleyhisselam olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Hemen başları sıkıştığında kulluklarını hemen ne yapıyorlar? İlan ediyorlar. Biz Allah'a kuluz. Ona muhtaçız diyorlar. Tabii bu müellif olan Alemen suresindeki zikretmiş olduğu ayette müminler bu haberi alıp insanların onların aleyhine toplandığı haberini alınca imanları artıyor öncelikle. Biliyorlar Allah onlara yardım yardımcısı. Sonra diyorlar ki Hasbunallahu ve vekil. Allah bize yeter. Ona güzel tevekkül edilendir. Allah Teala sonra haber veriyor diyor ki Fen kalabu bi ni'metin min Allah. O müminler Allah'ın bir nimetiyle ve fallın ve bir lütfuyla tekrardan geri döndü mübineye. Lem yem ses su Onlara hiçbir ne dokunmadı? Zarab. Onlara hiçbir zarar dokunmadı. Onlara hiçbir zararın dokunmadığını Allah Teala bizlere haber veriyor. <gülüyor> Sonra diyor ki: "Lam yemsesun suu vettaba'u Allah. Onlar böyle yaparak Allah'ın rızvanına, rızasına uyuyorlar. <gülüyor> "Allahuvu faddlun azim." Allah Teala'nın fazlı, keremi çok büyüktür. Lütfu çok büyüktür. <gülüyor> Hemen dördüncü hadise geçiyoruz. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal yedhulul cennete akvamun cennete öyle insanlar girecek ki öyle topluluklar girecek ki ef'idetuhum mislu ef'idetib tayir. <gülüyor> Onların içleri, gönülleri o insanların içleri, gönülleri aynı ne gibidir? Kalpleri kuşların kalpleri gibidir. Diyor. Burada o insanları, cennete girecek olan o insanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimlere benzetiyor? Kuşlara benzetiyor. Alemler diyorlar ki yani onlar tevekkül bakımından. Kuşlara benzerler. Çünkü biraz sonra hadiste gelecek şayet sizler diyor Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, edebilseydiniz kuşlar gibi sabah karnınız aç çıkar, tok dönerdiniz. Yani kuşları kim doyuruyor arkadaşlar? Düşünsenize. Söyle değil mi? Eşinci hadis, An-Câbir radıyallahu anhu, ennehu maan annebi sallallahu aleyhi ve sellem kıbele necid. Câbir radıyallahu anh'ın necid bölgesine doğru peygamberle savaşa çıkıyor. Fe lammâ kafale rasûlun, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kafale ma'hum. Aleyhisselatü vesselam necid bölgesinden geri dönmeye başlayınca Câbir de Peygamberimize dönmeye başlıyor, geri dönüyor. Fe edrakethum el-kâile fî vâdin ketîril Böyle dikenli dikeni bol olan bir vadide öğlen uykusuna yatıyorlar ordu uykuları geliyor fene Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ve teferrakan nas yastazillun bişc'ar elayhi salatun minen iniyor bir yerde konaklıyor ve insanlar da onunla birlikte konaklıyorlar bir ağacın altında gölgeleniyorlar ve nazel er <gülüyor> resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semura elayhi salatun bir ağacın altına semura ağacının altına yerleşiyor konaklıyor Allah alık بها سيفه yeterken de kılıcını ne yapıyor bu ağaca asıyor, asıyor. kılıcını ağaca asıyor Şimdi bazı tarikatçılar bazı hurafeciler türbelere çaput bağlamayla ilgili belki yarın duyarsınız onları <gülüyor> akıllarmış gibi olmuyordum ama bu hadisi deli getirebilirler bak derler peygamber de ağaca ne yapmış kılıcını asmış bağlamış çünkü yani Allah Teala onların akıllarını ne yapmış Başlarından almış, Batıllarına delil sunacağız diye, deli getireceğiz diye her türlü yolu deniyorlar. Vesselam konaklamak için kılıcını açacağı. Benim neyle umeten diyor sahabe uyuduk. İlahi Rasulullah sallallahu aleyhi ve Bir de baktık ki Vesselam bizi çağırıyor, bize sesleniyor. Ve ilahinde arabiyun. Bir de baktık ki Peygamber'in başının ucunda durmuş bir ne var? Bedevi bir adam var. Peygamber öldürmek istiyor. Aleyhissalatu vesselam yatmış. Sesleniyor sahabına. "İnna hadha ihtarat <gülüyor> alayya seifi ve ana nayim." Aleyhissalatu vesselam diyor, ki, bu, "Ben uyurken diyor, çağırıyor Aleyhissalatu vesselam sahabını gelin diyor. Görün olayını size anlatıyorum. Ben diyor uyurken bu bedevi adam geldi benim diyor kılıcımı kılımdan çekti. Beni ne yapmak istiyor? Öldürmek istiyordu. Fas tayqa'tu huwa fi yadihi saltah. Uyandım bir de baktım ki kılıç elinde. Şakırdıyor, parıldıyor, kınından çıkmış. Yani darbe indirmeye hazır. Aleyhisselatü Vesselam'a vuracak. Öldürecek Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'ın orada savunma yapabileceği hiçbir imkanı yok. Kılıcını almış düşman, o adam. Başına dikilmiş, kılıcı çekmiş, elini kaldırmış, indirecek. Şunun böyle bir sahneyi. Bugün tarikatçılara fazla yükleniyoruz. Ne yapar onlar? Yetiş ya, <gülüyor> tıkladır değil mi? Yetiş ya, şeyhim Himmet ya, şeyhim Kurtar benler, öyle mi? Çünkü onlar kendileri söylüyor. Başına sıkıştığı zaman kabirlerden evet. yardım isteyin evet. diyorlar. Yani. Birçok hocalarının kitaplarında da bununla ilgili bunu destekleyen kısaları hikayeler de var. Falanca yerde gidiyorduk. Ölüm tehlikesi geçirdik. Yetiş ya dedik. Aklımız hamza geldi. Küçükken oynardık. Cevizlerimizi kaybederdik. Abdülkadir Geylani'ye seslendik. Yani bunların kitaplarında da ne var? Bu böyle sürekli teşhir ediliyor. Yani bunu yapın. başına sıkıştı. Şimdi gelin bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muhar ve Müslümin'i rüayet etmiş olduğu bu hadiste. Böyle başı sıkışınca, daralınca ne yapmış? Peygamberi, nebevi davranış nasıl olmalı? Hale Men yemnauke minni Medevi diyor ki ben Seni benden kim kurtarabilir? Hani Türkçe diyoruz ya. seni beni benimden kim alabilir? Aleyhissalatusselam bile böyle dikleniyor. Allah nasu aleyhisselam diyor ki, Kultu Allah. Dedim ki, Allah, sana mani olabilir, beni koruyabilir. Üç defa alıyor aleyhisselam Allah diye. Olem yu akip bu. Tabii rivayetlerin azona gelecek. Rivayetlerde adam ne yapıyor <gülüyor> Kılıcı hemen indiriyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen o adama ne yapıyor, Hiçbir ceza vermiyor. Ve adam oturuyor. İmam Neve rivayetleri naklediyor bize burada. İmam Müslim'in yine Bukhari ve Müslim rivayetinde Cabir'den. Diyor ki Cabir Künnâme a rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem bidâti rikâ Savaşındaydık riha demek yama demek. Sahabeler ayakkabılarına, meslerine ne yapıyorlar? Yamalar yapıyorlar. Çünkü yırtık pırtık, delik deşik savaşa gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu çıkmışlar. Feyda tayna ala şeceretin ghalilatin terkناها li Rasulillah Böyle gölgesi bol bir ağacın altına geldik. Onu peygambere bıraktık diyorlar. Feca arajun minel müşrikîn. Müşriklerden bir adam verdi Ve seyfü Rasulillah Sallallahu Aleyhi ve muall. Resulullah Sallallahu Sellem muallakun bişşecra Aleyhissalatu Vesselam'ın kılıcı, ağaç da asılıydı. Faktaratahu, onu hemen kınından çıkardı, çekti. Fekale tekâfuni. Fekale tekâfuni. Ne diyor Peygamber'e? Aleyhisselatü Vesselam'a Benden korkuyor musun? Korktun mu? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kale la. Hayır. Korkmadın. Kale femen yemne'uke minni. Seni kim koruyabilir ey Muhammed? Seni kim elimden alabilir? Aleyhisselatü Vesselam'a hemen kale Allah. Allah ne diyor Allah bakın arkadaşlar tevekkül Allah'a tevekkül et böyle bir anda titremezden etmeden Allah tevekkül Allah diyor. Ve fi Ebu Bekir in in rivayet Ebubekir İsmail'in sahihinde Ebubekir rivayet ettiğiinde rivayetinde bu müşrik diyor ki ben yemne seni benden kim koruyabilir? Allah diyor ki arastanu Allah koruyabilir. Allah fasaqat Aleyhisselatü Vesselam öyle deyince kılıç adamın elinden yere düşüyor. At diye kılıç yere düşüyor. Ve akarda Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam el-Seyf, Peygamber Aleyhisselatü kılıcı alıyor. Ve kâle men yemnâuke minnî. Bu Peygamber diyor adam o. Seni kim koruyabilir şimdi benden? Diyor ki adam, kâle kun hayra âkidîn. Yani... Hayırlı bir şekilde iyi muamele edenlerden ol bana ey Muhammed. Şimdi konum değişiyor, roller değişiyor. İntikamını alacaksan da en güzel bir şekilde al. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona teşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah davet. Bakın davet arkadaşlar. İntikam yok hemen. Kaidecilerin, bombacıların, radikallerin yaptığı gibi kes. Adamın Aleyhisselatü Vesselam'ın başına kılıç çekmiş, öldürecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yine davet ediyor, kurtarmaya çalışıyor Eşhedü en la ilahe illallah benni resulullah. Kendini bilmez bir adamla konuşuyorum. Adam Kur'an'dan 200 daha dahi Kur'an ezbere bilmeyen Rus diyarında yaşayan, Azerbaycan'da yaşayan bir tane çocuk. Nereden bulduysa bu internette benim adresimi. Abuksu bu konuşuyor. Dedim ya sen nasıl olur da Müslüman'ın kanının dökülmesini helal gören bir adamı destekleyebilirsin? Yani Kur'an'ı okuduğun zaman sünneti okuduğun zaman peygamberin hareketinin, menhecinin, davetinin bu olmadığını görürsün. Bak o kadar çok delil var ki bir tanesi de bu. Eli kanlı düşman İslam'a davet ediyor. İnsanlara davet edeceğiz arkadaşlar. Tebhidin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın dininin ne olduğunu öğrenmemişler. Bunları anlatacağız. Aleyhisselatü Vesselam bu sorusunda diyor ki Kalela. hayır diyor. Ben diyor ne yapmam? Şahitlik etmeyeceğim Allah'tan başka ilah olmadığına. Allah'tan başka, Allah'ın tek ilah, hak ilah olduğuna şahitlik etmeyeceğim. Başka ilahlar da var. Diyeceğim. Ya buna şahitlik etmiyorum diyor. وَلَا كِنْنِي اُعَهِدُكَ o اُقَاتِلَكَ Ama diyor sana söz veriyorum ki seninle ne yapmayacağım? Savaşmayacağım. Söz veriyor. وَلَا Ve اَكُونَ مَا قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ Ne de seninle savaşan insanlarla beraber sana savaş savaşacağım. Yani söz. Aleyhissalatu vesselam fekhalla sabilehu. Ne yapıyorsun? Bırak. Tamam. yürü git. Fe ata ashabahu. Fe bu adam müşrik olan adam kavmine geri dönüyor. Diyor ki arkadaşlarına "Ci min indi yanınıza öyle bir adamın yanından geliyorum ki o adam insanların en hayırlısı. İşte bu kısa bize bir daha da gösteriyor ki arkadaşlar, Allah'a tevekkül, yakin mertebesinin, ihsan mertebesinin bir semeresi, tevekkül. Neydi tevekkülün tarifi? Sadık bir kalbiyle, samimi bir kalbiyle sebeplere yerine getirdikten sonra, sebepleri yaptıktan sonra başa gelecek belaların definde, yahut elde edilecek hayırların kazanılmasında. Ne yapmak? allah Teala'ya önce itimad etmek. Sadık bir kalbi, samimi bir kalbi. Altıncı hadis Omer radıyallahu anhumadan rivayet olunuyor. Omer radıyallahu anhumadan rivayet olunuyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken eşittim diyor. لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ فَرَزَكَكُمْ كَمَا يَرْزُكُتْ Ey insanlar! Hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz Allah, tayrı, kuşu doyurduğu gibi sizleri de doyururdu. Zira kuşlar sabah halim nasıl gider? Aç. Aç midesi boş. Aç. Ve nasıl döner? Toh. Şişmiş. Rahat tirmizi, bu hadisi tirmizi cevap etmiş. Yedinci hadisimizi alalım diyor ki 7. hadis. An Ebü Umare el-Bara ibn Azib radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Ya fulan, إذا أويت إلى فراشك فقل. Aleyhisselam. Ey fulanca diyor. Burada bu sahabe o, bu sözün söylenildiği, nasihatın yapıldığı kimsenin adını anmıyor bize. Diyor ki Aleyhisselam fulanca kişi asaptan yatağına girdiğin zaman yatağına yattığın zaman şöyle söyle. Bakın arkadaşlarım bu tür şeyleri, bu nasihatleri bugün biz insanlar yaptığımız zaman imanların eksikliğinin bir alameti olarak diyorlar ki, ya nelerle uğraşıyorsunuz? Bırakın bu işleri ha! Yatağı kererken okumakmış yani. Sofi bir ne bunlar böyle? Biraz okuyun, kendinizi geliştirin, sanatla ilgilenin. Müslümanların o alanda da bir şey olsun. Değil mi? Böyle söyleyen insanlar var. Aleyhisselatü Vesselam nasihat ediyor sana. Yatağa girdiğiniz zaman şöyle oku. Ok. Bu nezbe arkadaşlar. Bu çok önemli bir dua. Ve çok fazileti olan bir dua. Bu duayı okuyup o gece ölen kimse diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fıtrat üzerine öler. Ölür. İman üzerine, İslam üzerine ölür bu kimse. Ne bu dua? Kim biliyor bu duayı aranızdan? Kim okuyor? Evet tekrar oku. Allahümme eslem tu. Allahümme Ne? Bravo. Bu duayı nasıl okuyoruz yatağa girdiğimizde? Abdestle okuyoruz. Rivayetle gelecek. Abdest alıp okuyoruz ve bunu yatağa girdiğimizde söylediğimiz en son, en son söz yapıyoruz. Ondan sonra daha konuşmayın. Başka zikir dokunmayın. Bundan önce çekin zikirleri. 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah. kaç kere Allahu ekber? 34 defa Allahu ekber. Peygamberin kime Tanzizi o? Kızına. Kızı hizmetçi istiyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, "Sen hizmetçi ne yapacaksın kızım?" diyor. Oraya girdiğin zaman diyor, "Kızı kuyu çeke kuyu su çekerken şikayet ediyor. Elim nasıl tuttu, ay Allah nasıl." Ali'ye diyor ki, "Git diyor, babamdan bir hizmetçi iste. Üstüne ne var? Köle varsa aşağıdan endirilmiş." Aleyhissalatu vesselam ona diyor ki, "Sen ne yapacaksın hizmetçi?" 33 kere subhanallah. 33 kere elhamdülillah. 34 kere Allah'a Bakın arkadaşlar mümin, müminin her anı zikir. Yatağa giriyorsun, abdestini alıyorsun. 70 yaşında olsan da aynı askerdesin arkadaşlar. Yani ne var orada? Sistem var, disiplin var. Böyle abdestini alıyorsun, yatağa giriyorsun, başlıyorsun saymaya. 33 kere subhanallah. 33 kere elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber. Tabi ondan önceki zikirleri de yapıyorsun. En son... Ne okuyorsun? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği bu duayı. Allahümme eslem tu ileyk. Çünkü yatağa giriyorsun. Aciz olduğun bir an. Uykuya dalacaksın. Diyorsun ki Allahümme eslem tu ileyk. Allah'ım nefsimi sana teslim ediyorum. Veveccehtu vecihi ileyk. Yüzümü sana yöneliyorum. Sana yöneliyorum. Sana teveccüh ediyorum. Vefevvattu emri ileyk. Konuyla ilgili bölüm. İşimi sana havale ediyorum. Vekilim, tevekkül ettiğim sensin. Ve el cehtu zahri ilek. Sırtımı sana dayıyorum. Sana güveniyorum. Güvenim sana. Biliyorum, beşerden heps, her biri. Herkes zayıf, mahluk. Senin huzurunda bir kul. Senin rahmetini umuyorlar. Sana vesileler arıyorlar. Değil mi? Kur'an-ı diyor ya, onların dua ettikleri ne varlar? İnsanların dua ettikleri, ibadet ettikleri Allah'tan gayri ilahlar bile, yani salih kimseler, İsa aleyhisselam gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi, o insanlar ne yaparlar? Hangileri daha yakın ol olmak için Allah'a vesileler ararlar. Ve yazûne rahmetahû <gülüyor> Allah'ın rahmetini umarlar. Ve yakâfûne azâbehû Azabından korkarlar. Sen bunları biliyorsun ve tevekkülün tek tevekkülün dayanan kim? Allah'a. Ve bunu söylüyorsun ve El-Cehdullah'rı ile. Rağbeten ve rahbeten Ve bunu sana umarak, senden ümit var olarak yapıyorum ve senden aynı zamanda korkarak bunu yapıyorum. Havf ve reca. Lâ melce Senden gayrı senden başka sığınılacak korunak Yok. Âmentu bi kitabikellezî enzelt. İndirdiğin kitabına iman ettin. Bak peygamber bunu söylüyor. Peygamber bunun söylenmesini tavsiye ediyor, öğüt Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Âmentu bi kitabikellezî enzelt. İndirdiğin kitabına iman ettin ey Rabbi. Ben de bir kulum. Ve nebiyikellezî erselt. Ve gönderdi peygambere iman ettin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Bera'ya veya Bera'ya evet etmiş oldu bazı sekiz kişiye. İnneke immitte min leylatike mitte fitra. Şayet ki, o gece ölmüş olursan, fıtrat üzere ölmüş olursun. Ve in asbahta asabda hayran. Şayet ölmeyeceksen, sabaha çıkmış, ol çıkmış olacak isen, sen büyük bir hayra, büyük bir iyiliğe isabet etmiş olursun. Büyük bir iyilik yapmış olursun diyorlar. Artık bu kadar faziletten, bu kadar müjdeden sonra onu ezberlemeyen arkadaşlar çıkarsa aranızdan haftaya yani, ayıp olur öyle değil mi? Tabi rivayetlerde geliyor. Burada yine bir bidat ehline bir cevap var. Bu rivayette bu hadisin son kısmında peygamberimiz öğretiyor ya diyor. tu bi kitabikellezi enzelt ve nebiyikellezi erselt indirdiğin kitabına ve gönderdiğin nebine. Nebi ne demek nebi? Peygamber iman İman ettim diyor. Hadisi duyan, duayı duyan o sahabe Nebi yerine Resul diyor. Diyor ki Amentu bi kitabikellezi enzelt ve Resulü kellezi erselt. Gönderdiğin Resulüne iman ettin. Peygamberimiz diyor ki Resulüne değil Nebi'ye ne diyeceksin Anladık mı Yani kendi kafana göre bidat zikirler uydurarak hoplayıp zıplayarak zikir çekenlere dinde bidatlar uyduranlara çok büyük bir cevap var burada. Böyle arkadaşım. Nebi gönderdiğin Nebine iman ettik. Nebi kelimesini kullanacaksın. Resul, kullan Resul de aynı şey. Yok. Nebine diyor Aleyhisselatü Burada Nebi kelimesini ne yapacaksın? Çünkü ibadetler ne, ne, ne demiştik? İbadetler tevkifidir. Ne demek tevkifi? Sınırları çizilmiş, kalın çizgilerle belirlenmiş. Onun ötesine geçilemez. Allah ve Resulü tarafından belirlendiği şekliyle yapılmalı. Aradık mı arkadaşlar? 8. hadis. Ana Bekir Sıddık Abdullah bin Osman bin Amir bin Umar bin Ka'b bin Taym İbn Murra bin Ka'b bin Luay bin Galib el-Kureşi et-Taymi radıyallahu anhu ve o ve babı ve annesi ve sahabe sahabe Ebu Bekir Es-Sıddık Abdullah bin Osman tabsı Annesi, hepsi sahabe. Kale nazartu ila akdamil müşrikin. Ebu Bekir R.A. E diyor ki nazartu ila akdamil müşrikin ve nahnu fil gâr. Mağaradayken Sevir mağarası Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekkeli müşriklerden kaçtığı mağara. Mekkeli müşrikler adam takmışlar. Peygamberimizin ve Ebubekir'in Bekir'in peşine. Ebu Bekir'i getirene yüz deve Aleyhissalatü Vesselam'ın getirene 200 deve mükafat var. Başlarına para konulmuş. Aleyhissalatü Vesselam ve Ebu Bekir'e izin gelince Radiyallahu anh Medine'ye çıkıyorlar. Bir tane delal, izci, yol gösterici tutmuşlar. Ki o anda o kişide mümin değil. Müşrik. Yani müşriklerle ticaret caiz. Alırsın, verirsin, para verirsin. Neyse toz sen müşrik bir adamı o kendisine yol göstersin diye ne yapıyor? Tutuyor, kiralıyor. Sevr mağarasında Ebu Bekir diyor ki şayet müşrikler diyor, ayaklarına baksaydı, ayak uçlarına baksaydı bizleri ne yaparlardı diyor? Görürlerdi. Valla hanofil gar, homalar uus yine başımızın üstünde onlar yani? Biz onlara böyle bakıyoruz, kafamızı kaldırdığımız an, onlar başlarının şöyle azlık indi zehir diyor bizi görseydeler. Fakültu <gülüyor> ya Rasulallah. Lahu bekir diyor ki dedim ki ey Allahın Rasulü. Lo an ahdum nazarat hakame ile abusaranha. Ey Allahın Resulü. onlardan biri ayak ucuna, parmak ucuna baksaydı şayet bizi görürdü. Öyle değil mi? Ey Allahın Resulü dedim diyor. Peygamberimiz dedi ki ya Bekir. Sen ne zannediyorsun Ey Ebu Bekir? Ne düşünüyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u salif olma. İki kişinin üçüncüsü Allah olan o kimselere ne olabilir ki? Ey Ebu Bekir ne düşünüyorsun? Allah bizimle beraber diyor. Aleyhissalatü vesselam. Bu hadis Buhari ve Müslümin'e raadet oldu bir hadis. Bu hadisten de bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Nedir o? Meşhur Çağrı filminde de gösterildiği üzere, bazı kitaplarda da bu yer alıyor, siyer, bazı siyer kitaplarında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la saklandığı mağaraya ne yapmış bir örümcek? Ağ, yap. ağ yapmış. Güvercin de ne yapmış? Yumurta bırakmış, yuva yapmış. Mekkeli bakmışlar, demişler ki burada insan olsaydı bu ağ olmazdı. Burada bu güvercin yumurtası da olmazdı. Alimler diyorlar ki bu kıssa, batıl bir kıssa. İşin hakikati bu. Bu harun ürünleri meyatılmayacak. Adamlar aşağıya baksalardı, peygamberle Ebubekir'i görücektik. Görcektik. Ama Hazreti Osman o kadar rahat. Kazan dedi Osman Ebubekir. İki kişiden üçüncüsü, iki kişiden üçüncüsü Allah olan, Allah'ın onların yanında olduğu, beraber olduğu desteği verdiği kimselerin başına gelebilir ki diyor. Dokuzuncu hadisimiz Ânûmü'l Mü'minîn Ümmü Selema. Ümmü Selema ismi de Hind bintu Ebî Ümeyye Kuzeyfe'l Mahzumiyye radıyallahu anhâ. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ karece min beytihi aleyhissalâtu evinden çıktığında ne derdi? Haftaya ezberleyeceğiniz zikirler çoğaldı arkadaşlar. Bismillah tevekkeltu alallah Bismillah tevekkeltu alallah Allah'ım Allah sapıtmaktan ev uzalle sapıtılmaktan ev ezille hataya düşmekten ayağımın kaymasından ev uzelle hataya düşürülmekten Ev azleme, Allah'ım zulmetmekten. Ev uzleme, yahut bana zulmedilmesinden. Ev echele, sefih olmaktan. Ev yüchele aleyye, yahut benimle dalga geçilmesinden, bana böyle sefihmiş gibi muamele edilmesinden, cahilce bana davranılmasından sana sığınırım. Diyor Aleyhisselatü Bu hadis Ebû Davut'un ve rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. Bu hadisi ezberleyelim. Aleyhissalatu vesselam kapıdan çıkarken bismillah tevekkül dualı Allah diyor. Rivayetlerde var arkadaşlar. Gelecek yine Riyazu Salihin'de. Aleyhissalatu vesselam içeri girerken de kapıdan evin kapısından içeri girerken ne diyor? Bismillah diyor. Şeytan ne diyor? İçerideki evdeki şeytan sizden birisi kapıdan girerken bismillah derse şeytan ne diyor? <gülüyor> diyor ki kendi etrafında olan amellerine arkadaşlarımıza <gülüyor> da Sizde bu, buraya, sizde, sizin için bu gece burada ne yok? Gecelemek yok. Yine aynı kişi diyor, yemeğe oturduğunda Bismillah derse, der ki şeytan diyor, sizin artık buradan yiyeceğiniz bir yemek yok. Size bu akşam akşam yemeği yok diyor şeytan. Onun için eve girerken de Bismillah selam da vereceksiniz. rivayetlerde de geliyor. Esselamu Aleyküm diye. Çıkarken Bismillah Tevekkan tuval Allah. Allahümme inniye haze diken adille ev gudelle diye. A ezelle ev bu duayı ne yapacağız? ezberceğiz mi okuyacağız? Peki her an zikir ya. Her an zikir. 10. hadis Enes radıyallahu anh قال قال رسول الله sallallahu anh, "Men قال yani إذا خرج من بيتي kim evinden çıktığında derse ki: Bismillahirrahmanirrahim, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah." "Yıkalu lahu." Ona ne denir? Şimdi müjde veriyorum esasen. Evden bir af edersiniz. Arena'da boğaların salındığı gibi çıkmak var. Adam böyle kemerini, pantolonunu böyle kapısında toplayıp bir de böyle abdesini almış. Bismillah. Tevekkelte Allah. La havle ve la kuvvete illa billah Peki bu adama ne deniyor böyle derse? Hudîte ve kufît. Hudîte ve kufîte. Hidayet olundu ne insan. Doğru yola yetildin. Ve kufit artık sen kafi olundun. Sana yetilecek. Sıkıntıya düştüğün zaman sana yetişilecek şeytan ve şeytan ondan ne var diyor Aleyhisselam uzak durur uzaklaşır evden bir böyle çıkmak var dedim ki bir de başka türlü için. bu hadiste sahih bir hadis Ebu Davud ve Tirmizi ve Nasayi rivayet etmiş Tirmizinin şöyle bir ziyadesi var bu hadise diyor ki Aleyhisselam şeytan diyor diğer şeytana şöyle der. tabi şeytanlar birçok şeytan var. Şeytanlar birçok şeytan var. Ebu Davud ziyade etmiş. Evet doğru söylüyorsun. Ebu Davud'un ziyadesi bu. Şeytanın birisi diğerine diyor ki Keyfe leke bir Sen ne yapacaksın şimdi? Ne, ne yapacaksın? Keyfe leke bir aculin Kad hudiye ve kufiye ve vukiye Hidayete erdirilen Korunan Ve destek olunan bir adama artık ne alabilirsin? Diyor bu şeytan, diğer şeytan. Bak evden böyle çıkmak var. Orada da hep ne var? Bakın La havle ve la kuvvete illa billah var. Allah'a tevekkül var. Yani ne demek? La havle ve la kuvvete illa billah. Benim hiçbir hareketim ve kuvvetim yoktur ki ancak Allah'ın bana vermesiyle vardır. Yani ben adımımı dahi atamam. Benim gücüm yoktur. Elimi dahi kaldıramam. Ancak Allah'ın bana bunu, bu gücü vermesinden sonra. Son hadiste yine Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki, kâne akavâni alâ ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselatü vesselam döneminde iki kardeş var. Ve kâne ahaduhumma ye'tin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Vel âkharu yahterifû. Diyor ki bir tanesi peygamber aleyhisselatü vesselam'a gelir, gider. Bir tanesi ise ne yapardı? İşi başında çalışırdı. Meşgul. Feşekel muhterifu akahun linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşi başında olup peygambere gelmeyen Diğer kardeşin şikayet ediyor yani gelip gitmiyor ilgilenmiyor. <gülüyor> Uray'dır böyle yani. Üniversite var ya yani. Oğlum sen ne yapıyorsun böyle? Sakalını uzatmışsın. Elinden Kur'an düşmüyor. ilim, ilim okuyacağım diyorsun. Hangi çağda yaşıyorsun sen? Değil mi? öyle deniyor indi. Evet. İşinin başına koyul bak. Yani Tabii kimse kimseye işsiz kalma demiyor ama yani senin Allah'ın senin üzerinde bir hakkı var yani. Bu dinin senin üzerinde bir hakkı var. Otur öğren şu Evinden çıkarken girerken ne söyleyeceğim? Bunları bir öğren. İbadet, namaz, abdest, taharet bunları bir öğren. Bu meslek sahibi, işi başında olan kardeşini şikayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki لَعَلَّكَ تُرْزَكُ بِهِ Fazla şikayet etme. Sen diyor belki de rızkın, sana rızık belki de o kardeşin sebebiyle ne yapılıyor? Veriliyor. Belki de sana bu rızık kardeşinin sebebiyle veriliyor. Bu hadis de Tirmizinin zevat etmiş olduğu bir hadis, sahih bir hadis. Önümüzdeki hafta babul istikame, istikamet üzere olma, mustaqim olma babına geçeceğiz. Allah nasip ederse. Ondan sonra da kısa bir bab. Ondan sonra diğer baba geçeceğiz. ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.